Ey âmarina. ve yudil illallah övgü ancak Allah'adır. Rabbim zat celali Gereği gibi ömeği nasıl Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize bir hayır yazmışsa, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi bir araya gelse, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı de gideremez. Eğer biz Rahman'a gereği gibi tevekkül edip, dua edip sığınmayı gerçekleştiremezsek kardeşler. Allah'ım ve inşallah bu akşam yine Allah'ın bir isminden e, işleyeceğiz. Bu isminin yanında da inşallah önemine bine, aciliyetinden dolayı ahlak, edep, saygı, sevgi üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Tabii ki buraya gelen kardeşlerin, derslerdeki bereket kardeşler, derslerdeki istifade, gelen kardeşlerin niyetiyle bağlantılı. Tabii ki anlatanında. da. Çünkü mücadele süresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Subhanallah. bir kadın geliyor kocasını şikayete Hz. Ayşen arasında vahiy inmeden bir mesafe var odada fazla uzun bir mesafe değil ama kadın peygambere kocası hakkında bir şeyler söylerken kıspıs kıspıs sesleri duyabiliyor demek ki fazla uzak bir mesafe değil ama tam net olduğunu anlayamıyor ayı zaten öyle iniyor kocası hakkında şikayete gelen kadın diye Allah-u Teala yedi kat gökten ayet indiriyor. Yedi kat semanın üstünden. Kadın kocası hakkında şikayette bulunurken o anda gökten vahiy iniyor. Yani soruya cevap geliyor. Subhanallah. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Subhanallah yedi kat gökten allah Teala onları işitti diyor. Ben aynı odanın içindeydim. Kulağımı zorladım halde tam anlayamıyordum diyor. Rabbim bize bu anlayışı versin inşallah. Yani ben Ders bu değil ama ben niye buradan girdim? Kardeşler inanın başımıza gelen bütün belalar, bütün musibetler, bütün sıkıntılar, bütün afetler Allah'tan rak kalmamızdan kaynaklanıyor. Yani kalben Allah'tan uzak olmamızdan kaynaklanıyor. Rabbim bunu da zaman zaman tefekkür edip düşünmemize nasip etsin. Ve aciliyetinden dolayı da ahlak, edep, saygı, sevgi üzerine duracağız. Şu anda Bursa'daki kardeşler içerisinde hoca konumunda kimse yok. Hani biri öğrenci, biri öğretmen demeyeceğiz. Ama öğrenen ve öğreten diyeceğiz bunu inşallah. Öğrenenle öğreten arasındaki biraz da münasebete gireceğiz. Rabbim benden güzel bir anlatmayı, sizlerden de güzel bir şekilde dinlemeyi, Tabii ki burada da esas gaye, amel etme niyetiyle öğrenmeyi nasip etsin. Kulak kabartmayı nasip etsin. Değilse, inşallah Allah'ın izniyle bu asırdaki insanlar, peygamber zamandaki insanlar gibi, ilk insanlar gibi ashab. Yani kitap, sünnetle muhatap olan bu topluluk Gelecek nesiller için inşallah bu asrın asabı. Eğer bizler bu kitap sünneti güzel bir şekilde öğrenir, edeplenir, ahlaklanır, saygı sevgi güzel bir yakalar, ilim alma ortamında, ilim verme ortamında bunu güzel bir şekilde düstün edinirsek inşallah bizden sonraki insanlara da, kuşaklara da bu güzel bu ahlakı aşılarız. Değilse biz böyle bir çıkışımızla bunu yaparsak geriden gelenlere Allah yardımlısın kardeşler. Ayet-i kerimede cenab buyuruyor ki hakkı tarif ederken Allah diyor hakkın ta kendisidir. Yani kardeşler ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi ya hak vardır ya da batıl vardır. Üçüncüsü yok. O yüzden Rabbimiz subhane ve teala buyuruyor ki hak geldi diyor batıl zahir oldu. Şimdi herkes kendi nefsine tefekkür ediyorsun. Biz İslam'la tanışmadan önce kalplerimize nur hidayet girmeden önce cahiliye hayatı yaşarken şimdi içimize yeni arkadaşlar var. Yani cahiliye derken cahiliye nedir? Dinden uzak peygamberi metuttan uzak yaşadığımız hayata cahiliye dönüyor. Biz bunu nereden biliyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere gelmediği devreye hadiseyle ittifak etmiş o toplumda yaşayan insanlara kafir, müşrik denmediği gibi Allah tıra Kur'an'la da ama biz bunlara şu diye diyemiyoruz. Denmediği gibi ama bakıyoruz ki icma ettikleri bir konu var. Nedir o? O topluma cahiliye toplumu demişler. Şimdi aynısını bu zamana indiriyoruz. Hakikaten bu toplumdaki insanlar ameller olarak Düsturlara baktığımız zaman hiçbir birbirinden farkı yok. Batıl hayat yaşanıyor. Haktan uzak yaşanıyor. Zaten kitabın geliş gayesinin esas gayesi de bu. Rabbimizin bize bildirdiği 99 isminden bir tanesini bize bildirmesindeki esas hikmet de bu. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. karışlar hak geldiği zaman batıl zahir olur. Biz kitap Sünnetten tanıştık. Nur kalplerimize girdi. Kendimize bir hayat düsturu hedef ettik. Dost doğru bir yola yöneldik. Peki İslam'la tanışmadan önceki devremizden, İslam'la tanıştıktan sonraki devremize bir bakalım. Bizde neler değişti ve neler kaldı. Bir tane bir sahabeden örnek verirsek inşallah konumuz Allah'ınıza biraz daha anlam kazanacak. Ebuzer'i bilirsiniz. Radiyallahu anh çok takkalı bir sahabe. Ama günün birinde bir hata yapıyor. Bilal Habeşe'ye kara kadının kara oğlu diyor. Bukhari'de geliyor bu rivayet. Bilal Radyo'nda güceniyor, kırılıyor, darlanıyor, üzülüyor. Gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet ediyor. Allah aleyhisselatü vesselam ona sen çok takvali bir sahabesin. Neden sabretmedin? Neden affetmedin? Neden bana geldin demiyor. Hakkın takensidir Cenab-ı Hak. Ve onun temsilcisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hakkı temsil etmiştir. Hem de harfiyen. O yüzden şahit oluyor Rabbim ve dökresinde. Şimdi sıra bizde. Bir mesele bize geldiği zaman hak ile hükmetmemiz gerekiyor. Çünkü hak adına bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü Allah hakkın takendisidir. Peki biz haklı ne kadar bulunduğumuz ortamda? Bulunduğumuz nesnelerde hakim kılabildik. Ne kadar hakka iman ettiysek, gönül verdiysek, teslim olduysak, ne kadar hakka iman ettiysek, gönül verdiysek, teslim olduysak o kadar hakkı yerine getirdik demektir. Değilse, demek ki hakkı biz tam anlayamamışız. Çünkü şu ayete baksanıza, hak gelince batıl zahir olur, yok olup gider. Ayete Rabbimiz buyuruyor ki biz hakkı diyor, batılın üzerine fırlatırız, o da onu paramparça eder. Şimdi dönelim bize ve hadise. Allah Resulü bunu dinleyince ey Allah'ın Resulü bana diyor Ebuzer diyor şey bunu dedi diyor. Şöyle şöyle dedi. Çağırıyor Allah Resulü. Sen diyor kardeşine bu kelimeleri <gülüyor> mi sarf ettin diyor. Sende hala diyor cahiliyeden kalma kalıntılar var. Şimdi biz bunu klişe olarak bu sözü çektik kardeşler. Sahabeye söylenen bu söz <gülüyor> kıyamata kadar gelecek bütün insanlığa nedir? Örnektir. Onların inanın kardeşler hata yapmaları bile bizim için rahmet. Hatalarında bile bizler için ders var. Şimdi onlar bir hata yaptı. Peygamber o hatayı bertaraf mı etti? Örtbas mı etti? Yoksa aksine o meseleyi gündeme getirip hak ile mi hükmetti? Allah Resulü bu mesele o kadar büyütince Subhanallah Ebu Zer kafayı yere koyuyor. Bas geç diyor. Baş mı? Bas geç. Yani affet. O da kaldırıyor başını öpüyor. Bu baş diyor, basılmadı deyip öpülmeye yok Çünkü bu baş Allah'a secde ediyor. Kardeşler onlar hata etmeyi biliyorlardı ama telafi etmeyi de çabuk biliyorlardı. Hayatta en güzel, en güzel, en güzel icraat, eylem ve ameledir bilir misiniz? Subhanallah. Erdem. Erdem'i açıklayalım. Bilenimiz var, bilmeyenimiz var. Bilenlere tekrarında da fayda var. Erdem kişinin kendisiyle yüzleşmesi, kendisindeki hatayı itiraf etmesi, kabullenmesi, hakkı kabul etmesi. Kendisinde de vuku bulsa, hakkı kabullenmesi, Başkasında da bulsa, vuku bulduğunda bunu kabullenmesi. Çünkü ayet-i kemede Rabbimiz buyuruyor ki, size en sevdiğiniz insanlar bile gelse, bunun tefsirinde şerrin izahında, Allah için hakkı, adaleti ayakta tutan şahitler bunun İki tane sevdiğiniz, en değer verdiğiniz varlık ama hata etmiş. Mazlumun hakkına zulmetmiş, gasp etmiş. Bu mazlumu da tarif edelim. Mazlum kimdir? Mazlum kafir de olabilir mazlumun manasını zikredelim mağdur durumda olan. Yani zulme uğrayan. Ha bu zalimi mazlumu nereden biliyoruz biz? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Enbiya Suresi 87. Oradan biliyoruz. La ilahe illan ta subhani kinnikunti mine zalimin Bal'ın sahibi Yunus peygamber nefsine zulmetmişti. Demek ki bir insan bir hata yapıyorsa o anda zalim oluyor. Hangi nefis sahibine yapıyorsa ona zulmetmiş oluyor. O yüzden diyor ki, la ilahe illan tesbhani kinni kunti mine zalimi. Ya ben zalimlerden oldum. Nesline zulmettim. Eğer sen beni bağışlamazsan. Şimdi bazen biz kendi neslimize zulmettiğimiz gibi başkalarına zulmedebiliyoruz. Bu mesele bizi intikal ettiğinde de hak ile adaletle hükmetmemiz gerekiyor kardeşler. Biz intikal etti. İki tane insan düşse geldiğinizde diyor. Eğer o insanlar arasında bir tanesi çok değer verdiğiniz varlık bile olsa ama hata yapmış. Mazlumun hakkını gasp etmiş. Onlar diyor adaleti yerine getirsinler. Allah için adaleti yerine getiren şahitler olsunlar diyor. Peki bu nasıl yerine getirilir? Bunu başka bir ayetlerimiz şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret iman edenlerin, iman etmeyenlere sevgi beslediğini göremezsin. Velev ki onlar anaları da olsalar da babalarda. Şimdi müfessir bunu tefsir ederken diyor ki burada neden önce anne babayı aldı? En yakından aldı kardeşler, yakından. O yüzden gerçekten kendi nefsimize dönelim. Biz İslam'la tanıştıktan sonra ne kadar cahiliyedeki adetlerimizi terk edebildik. Bizim konumuz bu. Çünkü Allah hakkın ta kendisi. O yüzden rah rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem duasında diyor ki, subhanallah, ey Allah'ım diyor, sana hamd olsun. Sen göklerin yeri ve ikinci, ikisinin arasındakilerin nurusun. Sen haksın. Gönderdiğin bütün peygamberler haktır. Kitaplar haktır. Meleklerin haktır. Kıyamet haktır. Mahşer haktır. Subhanallah. Hazreti Muhammed haktır diyor. Aleyhisselatü vesselam. Ve ondan sonra Allah'ım diyor, ben nefsime zulmettim, sen benim bağışla diyor. Allah-u Teala'yı kardeşler, en çok hoşnut eden bir amel, siz diyor günah işlemeyen bir topluk olsaydınız, sayım geliyor, Allah diyor, sizi yüzünden kaldırırdı, günah işleyen bir topluk getirirdi, onlar o günahları itiraf ettiklerinde, istiğfar getirdiklerinde, <gülüyor> Allah-u Teala Rahman, Rahim, Kerim ve Tevap, Halim isimlerini ve sıfatlarını kullanır, onları affederdi. Kardeşler kendi nefsinde durur şöyle bir tefekkür edin. Dedik ya bura gelmemizdeki gayenin bir tanesi de tefekkür et almak, muhasebe yapmak. Biz melek değiliz, biz insanız. Allah falan bize bildirir, 90-90 ismi var. Eğer biz melek olmuş olsaydı bu sıfatlar bize kullanılmazdı. Melekler günah işlemiyorlar, melekler hata etmiyorlar. O zaman biz Rabbimizin sıfatları nasıl muhatap olup değerlendireceğiz, nasıl kullanacağız? Çünkü Rabbimizin sıfatlarıyla ondan yardım istememiz allah Teala'ya en çok hoşnut eden ameller arasında geliyor. Ve Rabbinin isimleriyle muhatap olan kulun diyor, ibadeti ve ameli bütün amellerin diyor, bütün ibadetlerin şahıdır, sultanıdır ve padişahıdır. Ve Rahman'ı en çok hoşnut eden diyor Rabbinin isimlerle meşgul olmasıdır. Peki o zaman biz bu hak ismini ve bu ismin tecellisini kendi nefsimizde nasıl tatbikatını yapacağız? Biz Hakka ne kadar iman ettik ve ne kadar gönül verdik? Kardeşler ayeti kerimeye bakın. Hak geldidir, batıl zahil oldu. Dönün kendi nefsimize. Biz Hakk'a ne kadar gönüllürdük ve kendimizden batılları ne kadar izal ettik. Cahili hayatını şöyle bir tefekkür edin. Gözümüz haramlara bakmış. Kulağımız haramlarla meşgul olmuş. Ağzımızdan haram sözler sudur etmiş. Elimiz ve ayağımız harama gitmiştir. Neden? Çünkü biz bundan sonraki bir hayatı o anda düşünemiyorduk. Bize bir uyarıcı gelmemişti. Bize haber gelmemişti. Ciddiye almıyorduk. Öldükten sonra dirilmeye hesaba katmıyorduk bizi bir gücün bu dünya hayatına gönderip hesaba çekip kısa bir zaman sonra da tekrar huzunu alıp hesaba çekeceğini önemsemiyordu. Ama aman Rüstemcana bakın buyurduğu gibi içimizden ya Rabbidir bize bir uyarıcı geldi, bir münadı geldi ve seni yoluna davet etti. Allah'a veresine çağırdı. Bize dedi ki semina atana bu frana bana böyle İşte bu hakka kişi ne kadar gönül veriyorsa Cahire'deki amellerini o kadar terk edebiliyor arkadaşlar. Herkes dönüsin kendi evsine. Biz Cahire'deki alışkanlıklarımızı ne kadarını terk edebildik, ne kadarı hala kalıyor. Yeni kardeşler için değil, özellikle şu andaki hadisi zikredeceğim hadis, eski kardeşler içindir. Allah ve Sellem buyuruyor ki allah Teala günahları, kişilerin günahlarını, kulların günahlarını affetmiştir. Ancak diyor, günahı açıktan işleyenler müstesna. Kişidir günah işler. Allah-u Teala tevap ismiyle onu setreder. Kerim ismiyle affeder. Çünkü merhameti sonsuzdur. Tevap ismiyle onu bağışlar. Halim ismiyle kuluna çok aciz için, merhamet ettiği için çok yumuşaktır. allah Teala'nın Halim isminden kardeşler İblis bile medet umuyor. İblis, şeytanların başı kürsünü denizin üzerine kurmuş, ilahlık hevesine kapılmış ama güneş ters taraftan doğmaya başladığı zaman secdeye kapanmış. Yaverleri, avanları demişler ki ey kralımız, ey melikimiz haşe seni hakir halde görüyoruz. Bu ne hal? Yani biz seni kibirli, şedid bir halde görüyorduk hep. Ama şu anda seni secdeye kapanmış halde görüyoruz. Ey âvanelerimdir, ey âvanelerim, ey âvanelerim. Bana vaat edilen süre doldu. Belki umulur ki halim olan Allah beni daf eder. Şimdi Allah Teala'nın halim ismi yani karşılıksız affeden. İnsan diğer isimlerden hiç meşgul olmasın. Sadece Rabb'inin halim ismini okusun, dinlesin. Hakikaten yani ne günah işletsem, işleyim, Allah beni affeder şeyine kapılıyor. Ama Kahhar ismini okuduğu zaman da hakikaten korkuyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sahabe anlatıyor. Peygamber diyor bize namaz kıldırırken, sessiz sureleri okurken, subhanallah cennetle alakalı şeylere gelince duada, cehennemle alakalı hükümlere gelince de Allah'a sınırdı diyor. Korkardı diyor. Yeri gelir, gözyaşını yükerdi. Şimdi bizim konumuz ne? Ümidi. Korkuyu ve sevgiyi bir arada tutarak yaşamamız gerekiyor. Değilse Allah korusun. O zaman allah Teala sadece Halim ismiyle meşgul olursak, kendimizi buna alıştırırsak, peki biz carideki günahlarımızı nasıl terk edeceğiz? Veya bunu nasıl hedefleyeceğiz? Nasıl gündemimizi alacağız? Çünkü varlıkların bütün temelindeki esas yatan asıl amel asıl, asıl temel diyor, kullarındır kendilerini Allah'a yani mahşeri hazırlamalarıdır. Peki Kareşer, bir kişi diyor allah Teala'nın hak ismini bilirse bu kişiye neler, ne faydalar sağlar? Akıl sahibi her insan başından sonuna kadar diyor. İlk yaratılış evresine kişi dönüp baktığı zaman diyor. Allah Teala insanı diyor, üç ayrı evrede yarattı diyor. İlk inen ayet-i kerime alak. Subhanallah. Alak. Ondan sonraki bir spermaya dönüştürüyor. Ondan sonra bir lokmacık et haline getiriyor Cenab-ı Hak. 120 gün dolduktan sonra Allah Teala bir melek gönderiyor ve ona rızkını, ecelini, Sait mi, Şakim mi olduğunu, cennetlik, cehennemlik olduğunu mürceliyor. O kişiye diyor Allah Teala sellem ya cennetlik ya da cehennemlik olduğu diyor. Ömrünün tam sonuna kadar diyor. Bir kısa bir mesafe kaldığında bile diyor. Eğer diyor alnına yazılmışsa cehennemlik diye günahını işlettiriyor Allah'tan ona cehenneme gönderiyor. Eğer cennetlik yazılmışsa diyor o 120 günlükte anına cennetlik ameli son zamanda işlettiriyor. Ve onu cennete koyuyor. Ve burada Melif diyor ki her iman edenin diyor bu hadisi tefekkür edip düşünmesi gerekiyor. Ve hiçbir beşerin ameline güvenmemesi gerekiyor. Çünkü biz sonumuzun ne olacağını bilmiyoruz ki. Bazen insanlar salih ameller işlerken imanları artarken nafile amellere yönelirken kardeşler şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Fizik insana güç verir. Fizik derken yani fizikteki e, bedendeki gücü kastediyorum Yani şu örneği verirsem daha iyi anlarız. Yani insan hayatındaki gençlik devresi insana cesaret verir. Ekonomi para insana cesaret verir. Kardeşler bilgi de insana cesaret verir. İlim ama Allah Teala o kadar kerimdir, o kadar merhametlidir ki bu işte olan insanlara bakarsın ki insanlara böyle yüklenirler, ezmeye kalkarlar. Ama Allah Teala merhametinden dolayı eğer bu kulların kalplerinde arınma duygusu varsa o kulları bazı masiyetlere sokar, bazı hataların içine sürükler. O kullar da nefisleriyle baş başa kaldıklarında bu defa hatı içinde olan o insanlara karşı içlerinde merhamet meydana gelir. Allah Teala bazen kullara musibet vererek diğer kulları anlasınlar diye, onların da nefslerini bu şekilde eder. Allah hatırla çok kerimdir. Hakikaten bütün iman edenlerin olduğu gibi iman etmeyenlerin de Rabidir. Ama dönelim biz kendimize. Eğer biz kendi nefsimizde arınmanın peşine düşersek, kendimizi terbiye etmenin peşine düşersek, Rab olarak Allah'ı kabullenirsek, yaşadığımız hayat içerisinde gücü bedenimizde değil, ilmimizde değil, subhanallah, ekonomi güçte de hiç değil, döneceğiz en başına. Allah Resulü Sellem diyor ki bir insansı yüzünüze karşı överken yerden toprak alın onu öne atın. Yani topraktan yaratıldığınızı ona hatırlatın. Bu nefsin ıslahı için en kestirme bir yoldur. Kardeşler kendi nefsinizde zaman zaman böyle bir böbürlerimi hissederseniz ilk yaratıldığınız ana dönün bakın. Müellif hak isminin tefsirine nebevi metodu takip eden alimler birleşerek hak isminin tefsirine ilk spermanın yaratılışını örnek vererek girmişler. Ben ilk burayı okurken bugün durdum tefekkür ettim. Neden alim bunu kastetmiş? Yani bu örneği buraya niye vermiş? Ama insan bir müddet sonra duruyor tefekkür ediyor. Hakikaten oradaki inceliği yakalamaya başlıyor Allah'ın izniyle. İnsan kendine dönüp baktığı zaman gerçekten gerçek hak sahibini o zaman tanıyor. Elimizde şu anda ne güç olursa olsun en başımız bir damla sudan yaratılmış. Biz kendimizi ne zannediyoruz? Şöyle ilk yaratılına bir dönüp bir baksan. Bir damla sudan yaratılmışsın, yaratılmışsın insan. Daha son yüzyılda insanın üç ayrı evreden yaratıldığı üç yaratmadan sonra yaratılmadan sonra sonra insan haline geldiğini vahiyle bilim bütünleşerek tespit edildi. O yüzden insan güç sahibiyken ilim sahibiyken <gülüyor> gençken hep bunlar kendisinde kalacak zannetmesin. Bir bunaklık devresi de olacak. Bir sendeleme devresi de olacak. Bir ihtiyalık devresi de olacak tenkit ettiğimiz, hakir gördüğümüz insanlar da yarın aynısını bize yapmasınlar. O yüzden kardeşler, bir insan kendisine bir böbürlerini hissederse, bir güç hissederse, ilk, üç defa ne üstün üstüne basa basa gidiyorum, ilk yaratıldığı ana dönsün baksın, o damlaya. İnanın o nefsi var ya ne yapar biliyor musunuz? Cizginlemeye getirir. Eğer kişi nefsinde arınmanın peşine gitmişse. Şimdi mühelif devam ediyor. İnkar edenler geldiler peygambere kemikleri toz haline getirdiler. Peygamberin önüne septiler. Ey Muhammed dediler senin Rabbin mi bunları tekrar diriltecek? Subhanallah buradaki ayet gelecek yani mesaj olarak verilen ayet çok düşündürücü. Allah taraf biz yarattık. Allah yarattı diyebilirdi ama bu geçmiyor. Orada insanları düşünmeye sevk eden fakat bir daha da inkar edemeyecekleri bir cevap geçiyor. Ey Muhammed. Senin Rabbin mi bunları tekrar delirtecek? Ölmüş kemikleri toz haline getiriyorlar. Peygamberin önüne getirip toz bir havada sepiyorlar. Rüzgarda bunu savuruyor götürüyor. Hani senin Rabbin mi bunları tekrar delirtecek? Şu ayete bakın kardeşler. Onları önce kim yarattıysa tekrar o. Önce bunu bir sindirayın. Şu kudretli bir gücü bir düşünelim. Rüzgarlı bir havada toz haline getirilmiş kemikler. Peygamberin önüne serpiştirilmiş. rüzgarda bunu savurmuş götürmüş. Peygamber'e doğanda vahiy inmiş ve inen vahiy şu. Ey Muhammed onlara söyle aleyhisselatü vesselam. Önce ne insan haline kim getirdiyse tekrar o. <gülüyor> Subhanallah. Bu kafirler iman etmedikleri gibi bir daha da inkar edemiyorlar. Bir daha da alay edemiyorlar. Hakikaten susturucu bir cevap. Öyle ya sen sonraki dirilmeyi inkar ediyorsun değil mi? Kafir. Peki ilk yaratılış nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Önce yaratmak mı zor, sonra yaratmak mı zor? Şimdi dönelim kendi nefslerimize kardeşler. Allah-u kafirleri atıf yapıyor ama iman edenlerin de imanlarını artırmak için burada bir atıf da yapıyor. İnanın kardeşler, kişi öldükten sonra dirilmeye, Rabbin huzurunda hesaba çekilmeye ne kadar önem veriyorsa, ne kadar ciddiye alıyorsa, ne kadar tefekkür ediyorsa o kadar sakınıyor kardeşler. Bunu inanın. Çünkü peygamberlerin diğer insanlardan farkları ahiret olan inançlarının fazla olmasından kaynaklanıyor. Ahiret inançlarının fazla olmasından kaynaklanıyor. Allah Teala burada kafiler örnek verirken, ben inanıyorum diyen Müslüman, iman ettikten sonra bugüne kadar kaç defa ben Allah Teala'nın huzurunda anadan yürüyen tek başıma alınacağım ve buru çağımdan sonra günah çağım girdiğim andan itibaren son nefesime kadar hayatımınca yaptığım bütün amellerimin hesabını Allah'a vereceğim. Bunu kaç defa biz şuurlu, bilinçli, basiretli, başka hiçbir şey düşünmeden ciddi bir şekilde düşündük. Kaç defa? Bunu ciddi bir şekilde, bilinçli bir şekilde ben alemlerin Rabbinin huzurunda tekrar yaratılacağım, mahşere geleceğim ve Rabbim hiçbir tercüman yok. Olmadan beni huzuruna yaklaştıracak. Rabbimle karşı karşıya geleceğim anadan üryan. Ve Rabbim bana bütün yaptığım amelleri tek tek benden soracak ve şurada şu ameli yapmıştın, burada bu ameli yapmıştın diyecek. Bir insanda, bir iman eden de bu düşünce meydana gelirse o insan günah işleyebilir mi kardeşler? İşte Allah hakkın ta kendisidir. Allah-u Teala burada bu mesajı kafirlere verirken iman edenleri de silkiyor kardeşler. Mesra ayet-i canım bak buyuruyor, Hud suresinde. Biz yılda bir iki kez musibet veririz. Onlar tuğyan ettikleri zaman, haddi açtıkları zaman, kibirlendikleri zaman, böbürlendikleri zaman. Ne zamandır bir uyarıcı bir kente gönderirsek, bir kasabaya gönderirsek oranın özellikle şımarık varlıklı kulları diyor Allah'a karşı gelir. Ama biz de o azgınlıklarından dolayı nefisleri sukuna ersin diye diyor biz yılda bir iki kez musibet veririz. Belki Rablerine dönerler diye. Ama inanın ayette de buyurduğu gibi iman edenlerden başkası diyor Allah'ın büyüklüğüne kalbi yatışmaz diyor. İman edenlerin korkuları artar. Ama iman etmeyenler ise Allah-u Teala yaptı deyip neye? Duaya, tabiata ve toplumdaki güncel olan kelimeleri yorar. Oradaki esas hikmeti de yakalayamazlar. Kardeşler, dönelim biz kendi kendimize. İman ettiğimiz andan itibaren şu ana kadar mahşere karşı kendimizi ne kadar hazırladık. Zaman zaman sık sık zikrediyoruz. Günlük dünya hayatında yaşadığımız bazı sıkıntılar uykularımızı kaçırıyor iştahımızı kaçırıyor subhanallah bazen gerçekten hasta haline bile düşebiliyoruz dünyalık bir telaşından, bir sıkıntıdan dolayı peki işlediğimiz bir günahtan dolayı veya yapmamız gereken yapamadığımız bir salih amelimizin eksinden dolayı Rabbim beni maşer günü tek başıma hesaba çekerse ben Allah'a ne hesap vereceğim duygusuna ciddi anlamda kapılıp da ağladığımız hiç oldu mu bundan bir ay önce falan zikretmiştim Allah Resulü Sellem Hz. Ayşe annemizle beraber Hz. Ayşe annemizin kollarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyuyor. Hz. Ayşe annemizin gözünden yaş geliyor. Hz. Peygamber uyanıyor. Ağlıyor musun ey Ayşe diyor. Evet ey Allah'ın Resulü diyor. Seni ağlatan nedir diyor. Mahşeri hatırladım ondan ağladım diyor. Kardeşler bizim yani hatırlayınca aynı etkileşim bize neden olmuyor? Neden olmuyor? Kafirler inanmıyor mu diyor. Biz ne kadar inanıyoruz? Allah burada kafirleri zikrediyor. Bize burada bir şey yok mu? Bizim sakınmamız ne kadar? Arınmamız ne kadar? O kadar inanıyoruz. Ciddi almamız ne kadar? O kadar inanıyoruz. Buna şu örneği verirsem çok daha iyi anlarız. Hiç yalanını duymadınız. İnandığınız değer verdiniz bir insanlara. Şu anda evin yanıyor deseler. Buradan zıplar koşar gideriz. Tüp patladı evin yanıyor. Ama hep yalanını duyduğumuz, hatasını duyduğumuz <gülüyor> itibar etmedin bir insan söylese ikileme düşeriz. Kardeşler benim huzuruma alınacaksınız diye hesaba çekeceğim diyen Cenab-ı Hak peki biz bunu ne kadar ciddiye alıyoruz hele düşündürücü bir ayet var kardeşler çok enteresan subhanallah şu ayeti de okursak şu andaki bu zikrettiğim ayet daha iyi anlaşılır. İnsanların hesap vakti yaklaştı diyor fakat hala diyor Cenab-ı Hak. İnsanlar gaflet içinde hala yüz çevirmektedirler. Hesap yaklaşmış. İnsanlar gaflet içinde. Yüz çevirmektedirler. Neden yüz çevirmektedirler? Hesap vaktinin yaklaştığını düşünmekten. Ciddiye almaktan. Kendini ile alakalı yolda kendisini sağlama alıp o yolda kendisini istikamet üzere devam etmekten hala gaflet içinde ler. Dönelim kendi nefsimize. Hakikaten biz bu gafletten kardeşler ne kadar sıyrıldık? İşte Mevlâfî Mevlâfî diyor ki: "Hak ismine tam manasıyla gönül veren bir insan hakim Allah'tır der. Bunun da her ortamda, önce kendi nefesinde, olmasa bulunduğu bütün ortamlarda hakkı hakim kılar. Çünkü Rezzak Allah'tır. Şafi Allah'tır. Yediren Allah'tır, içiren Allah'tır, öldüren Allah'tır. Hazreti İbrahim bir duasında öyle diyor. Acıktığım zaman beni doyuran odur diyor. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor. Subhanallah. Sıkıştığım zaman yardımını umduğum da odur diyor. Hazreti Musa Medya'dan çıkarken de Ya Rabbim diyor karnımı aç. Evet. Giyeceğim yok. Üşüyorum. Barnağım da yok. Bir evim de yok. Bunu söyleyen kim? Allah'ın kelamına muhatap olan Kelimullah diye peygamber. Allah'ın kelimesine muhatap olan. Bizzat allah Teala kendisiyle konuşan Turistinada ve yüksek makamda olan Resullük derecesi olan büyük peygamberlerde olan kendisine kitap verilen bir peygamber bu acziyetini dile getirerek elini açıyor Ya Rabbi diyor karnım aç yiyeceğim yok yiyeceğim yok barnağım yok seni indirecen her hayra muhtaç subhanallah şimdi peki biz yiyeceğimizi yiyeceğimizi barnağımızı kimlerin elinde zannediyoruz hakkı onların eline veriyoruz Herkes kendi hepsini şöyle bir dursun yoklasın. Hakkı niye hakim kılamıyoruz. Çok değer verdiğimiz bir otorite oradan bize bir çıkar ve menfaat sağlanıyorsa ona hakkı götüremiyoruz. Niye? Vanalar kesilecek, çıkar ve menfaatler bitecek. Hani bu hepsi Allah'ın elindeydi? İşte o yüzden peygamberler bunu dile getirirken ne diyorlar? Ben hakkı hakim kılmaya başladığım zaman diyor. Hakkı anlattığım zaman. Siz beni tehdit ediyorsunuz işkenceli azapla size şu azap gelir diye. Peki Allah'tan bir musibet gelse hanginiz Allah'ın bana vereceği musibeti engelleyebilir? İşte biz burada tam manasıyla iman edememişiz. Biz Allah'a bu yönlü tam manasıyla iman edemediğimiz gibi bu imanı da beşere vermişiz. Halbuki bu Allah'a ait olan bir kardeşler. Allah'a ait olan bir eylem. Dönelim kendi nefislerimize. Biz cahilideki ahlakımızı, huyumuzu, davranışımızı ve kişiliğimizi ne kadar değiştirdik? Eğer biz buna çeki düzen verip de kendimize gelmezsek bulunduğumuz ortamdaki ağabeylerimiz kardeşlerimizde çok güzel örnek olurlar kardeşler. Abdullah bin Mübarek diyor ki, 70 tane medreseden dergahlardan ilim aldım. 70 tane alemin dizisine oturdum, ders aldım diyor. İmam Buhar'ın hocasının hocası, Abdullah bin Mübarek edep gibi ilim görmedim diyor. İlla edep, illa edep. Osmanlı öyle yazmış. Bir parça oraya da girelim. Edep yahu. Edep kardeşim, edep. Kardeşler Allah Resulü buyuruyor ki kime yumuşaklık verilmişse ona çok büyük hayırlardan büyük paylar verilmiştir. Eğer kime yumuşaklık verilmemişse o birçok hayırlardan mahrum kalmıştır. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam buyuruyor ki mahşere kişi farz amellerden sonra teraziye koyulacak en ağır amel diyor güzel ahlaktır. Nebi Sallallahu Aleyhi hadislerine baktığımız zaman ben diyor güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamberin siretine bisretine yaşantısına ahlakına bakın. Okuyun şöyle kitapları şöyle bir çevirin. Peygamberin insanların hidayetine vesile olmasındaki en büyük etkenin Şeyhülislam İbni Teymiye'nin en göze talebesi İbni Kayım nasıl bir bap aşmış ve neyi yakalamış? Rabbim güzel yakalamamızı nasibiz. Amen. Takva diyor kişiyi Allah'a yaklaştırır. Allah atalar arasındaki sevgiyi artırır. Güzel ahlak ise kişilerin diyor kişiler üzerinde Allah sevgisini artırır. Yani biraz sadeleştirelim. Burada ne, anla, ne anlatılmak istendi? Yani Müslüman eğer ahlakın güzelse bulunduğun ortamdaki insanları sen Allah sevgisini aşılayabilirsin. Allah sevgisini verebilirsin. Eğer senin ahlakın kötüse kardeşim sen İslam'dan, kitaptan, peygamberden Allah'tan uzaklaştırırsın insanları. İbn-i bunu anlatıyor. Yani diyor takva diyor Allah'a yaklaştırır. Ahlak ise insanları Allah'a yaklaştırır. <gülüyor> Müslüman önce ilmez soyunmadan ahlakını düzelt. Önce buraya bir gir. Önce bir peygamberin ahlakına bir dön bakayım. Bir önceki dine mensup. Bilginlerden bir tanesi geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir ahit bir anlaşma yapıyor. Allah resulü ve vesselam bundan borç para alıyor. Belli bir gün geliyor. O gün gelmeden önce bu geliyor. Peygamberin yakasını tutuyor. Hazreti Ömer de yanında. Yakasını çekiştiriyor. Peygamberimizin yakasını çekiştiriyor. <gülüyor> Subhanallah, Allah Resulü sabrediyor. Ey Muhammed diyor, sizler hep zaten böylesiniz. Borcunu neden vermiyorsun? Hazreti Ömer diyor ki, izin ver ey Allah'ın Resulü şunu kafasını götüreyim. Dur ya Ömer diyor. Ona borcun için biraz daha sabrı, müslahımalı davransaydın, bana da daha da erken verseydin olmaz mı diye deyseydin ya diyor. Subhanallah. Bu kitapları okuyan bir bilgim. Tevrat'ta diyor, İncil'de diyor, senin vasfını gördüm de diyor, şu ahlakını, zühtünü, takvanı, veranı ve sabrını ölçmek için bunu yaptım diyor. Subhanallah. Ve Peygamber İslam diyor ki, senin günün bir gün sonradır diyor yarın. Hazreti Ömer diyor ki, şu tarladan buna şu, şu kadar hurma ver. Ve onlar bir gün sonra tarlada buluşuyorlar. Hazreti Ömer alacaklığının malını verdikten sonra ya Ömer bilir misin sizin peygamberden niye böyle davrandın? O konuyu hatırlatma diyor. Andosun gidiyor. peygamber eğer bana diyor eman verseydi senin şu anda kafan yerinde durmuyor. Sabretiyor Ömer sabretiyor. İşte kitapta diyor şu şu şu vasıfları gördüm ama şu vasıfları diyor görmek için ben bunu yaptım diyor. Sen de şahit ol ki diyor ben şahit ederim ki Allah'tan başka bir yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür. Asım Köksal, İslam tarihinin 18. cildine bap başmış Ve buradan arkasında şu Babu düşmüş. İslam'a davet eden bütün neferlere, en alttan en yüksek seviyeye kadar bu ilme soyunanlara bap açmış. Peygamberi örnek alıyorsanız âlimler peygamberlerin varisleridir. İnsanlar Allah'a davet ediyorsanız önce ahlakınızı gözden geçirin. Peygamberin ahlakı, sabrı o insan hidayetine gelmesine vesile oldu. İki, Peygamber ve cetvelsiz sırtını ağaca yaslanmış dinleniyor. Bir bedevi geliyor. Sessiz bir şekilde peygamberin kılıcından kılıcını çekiyor. Peygamberi dürtüyor. Müslüman değil. Uyan diyor. Ey Muhammed uyan. Peygamber gözünü açıyor. Söyle bakayım şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Peygamberimiz Allah diyor. Kılıç yere düşüyor. Peygamberimiz kılıcı eline alıyor. Şimdi söyle bakayım diyor. seni benim elimden kim kurtaracak? ee sığınacak bir ilahı yok biz olsak ne yaparız hazır yakalanmışken Allah Resul seni serbest bıraktım git diyor adam gidiyor subhanallah diyor bunu ancak yapsa yapsa bir peygamber yapar güçlü olduğu halde beni affet. güçsüzken kime sıkındı ki yardım etti bunun dini hak din diyor geri dönü gelelim Müslüman oluyor arkadaşlar ahlak ahlak ahlak İmam nebevi Nebevi metodu takip eden ilim talebelerine şu baba açmış. Biz her zaman bulunduğumuz ortamda ya talebeyiz ya öğreticiyiz. Ben öğretmen demeyeceğim. Çünkü öğretmenlik basit bir ünvan değil. Eğer biz öğreticiyiz desek, eğer biz hocayız desek, geçen hafta buna benzer bir konu oldu ne dedim? Ben hoca değilim dedim. Sadece burada imanımızı artırmak, bildiklerimizi tekrarlamak, gündemde taze tutmak için konuşuyoruz. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ki, ne zaman deccaldan konuşmak unutulur o zaman deccal çıkar. Niye televizyonların başında, internetin başında boş konuşmalarda vaktimizi geçirelim? Haftada bir de olsa şöyle gömleğimizi, şeyimizi, montumuzu çıkarırken şöyle bir ahiret adamı olalım. Kendimizi ahirete verelim. Onun için toplandık. Yoksa burada bir şey ispatlamanın peşinde değiliz. Ama burada şunu iyi tutmak lazım. Müslüman bulunduğu ortamda ya talebedir, ya öğrencidir, ya öğreticidir. Yani ben kimseye din anlatmayacağım diyemezsin Müslüman. Çünkü Asır Suresi bütün iman edenleri bu işte sorumlu tutmuş. Ne demek o? Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insana lefi husnun illel amenu. Ve amiru salihati. Ve tevasabil haqri. Ve tevasabil sabr. Bak kardeşim Allah'a asra yemin ediyor. Diyor ki bütün insanlar ziyandadır. Bütün insanlar. Bütün insanlar ziyandadır buyuruyor cenab bak? Ancak diyor. Kur'an'ın mucizevinin bir yanı da bu. Şu da ziyandadır, şu da ziyandadır, şu da ziyandadır. Şimdi oku okuyan, tahsilli olan varsa içimizde daha iyi bu kelime yanlar. Yani Kur'an'ın mucizevi bir, bir yanı da bu. Yani çok kelime neredeyse onu zikretmiyoruz. Az kelime neredeyse onu zikrediyor Kur'an. Kur'an'ın mucizevi bir yanı da bu. Bütün insanlar ziyandadır. Çünkü kurtuluşta olanlar azınlıkta. İman edenler. İnandığını hayata geçirenler. Bunu davet edenler Başlarına gelene de ahlaklı bir şekilde sabredenler. Dinin dörtte biri sabır. Dinin dörtte biri tebliğ. Dinin dörtte biri amel. Dinin dörtte biri iman kardeşler. Bunların hangisini yapmıyorsak ziyandayız kardeşler. O yönlü dörtte birini dinimizin yitirmişiz. Kimisi vardır yüksek kademede büyük bir kitlelere tebliğ eder. Şimdi Allah-u Teala bizi iman buhari gibi hesaba çekmeyecek. 600 bin hadisten 6 bin bir sene derse gidiyor. Defter kalem yok. Hocaları bunu fark ediyor. Dersten kapı yatmaya bakıyor. Hayatını bir okuyun bakın. Subhanallah. <gülüyor> Defter kalem yok. Hep beyinde. Hocam da hepsi aklında. Hocaları zaten zaten dalga geçiyor. Not tutanlar yanılıyor. Bir imtihan ediyorlar. Bin tane hadisi rabisiyle, senediyle, zinciriyle. Hepsini birine harmanlıyorlar. Karıştırıyorlar. Hepsini sıraya sokuyor. O asırdan bu asıra kadar İmam Bahari Kur'an'dan sonra Kur'an'ı tefsir Ha Allah celle bizi aynı şeyle imtihan etmeyecek. Herkesin zeka seviyesi, anlayış seviyesi, yetenek seviyesi. La yukellifullahu nefsen illa Allah hiçbir nefse fazlasını yüklemeyecek. Herkese ne vermişsen tövbeli şah duasıyla Cenab-ı Peygamberine buyurduğu gibi kim bu dua yaparsa ben gücüm yettiğince senin ahdim ve vaadim üzerindeyim. Allah Teala kime ne güç vermişse o gücü istiyor. Akü seviyesi yani zeka seviyesi ne kadarsa Gayreti, hafızası, yeteneği ne kadarsa o kadar Allah'tan hesaba çekecek. O yüzden biz dönelim bir kendimize. Bizim gücümüz ne? Biz bu gücümüzü dünyalık çıkar ve menfaatlerimizi kullanırken ne kadar gayret sarf ediyoruz? Bazen mesela bulunduğumuz ortamdaki insanlarla böyle dili muhabbetlere girdiğim zaman insanlar bile sen bu kadar ayet hatisi nasıl ezberledin? Hemen dön ona deyin ki kardeşim sen bu mesleği nerede öğrendin? Şu parayı kazanmak için sen bir işe girdin. Sen bir şeyler yapıyorsun. Sen annenden dünyaya gelirken bu mesleği öğrenmiş halde gelmedin. Bak değer verdin şu dünya hayatı için şu mesleği bak nasıl öğrendin, nasıl para kazanıyorsun. Demek ki gayret etsen dinin konuları da hani böyle olabilirsin. Yani benim aklım almıyor, ben beceremem diyemezsin. Hepimizin aklı alabilecek, becerebileceğimiz bir noktaya kadar kulluk yapabilecek düzeyde yaratılmışız. Validen tutun çöpçüye kadar herkes Allah'a kulluk edecek derecede yaratılmıştır. O yüzden dönelim kendimize. Biz bu toplumda ilk ilkleriz. İnsanların ashabıyız. Peki biz Bursa'ya Kitap sünneti nasıl tanıtımını yapmamız gerekiyor davranışımızdan, hareketimizden, ahlakımızdan, kişiliğimizden? O yüzden İmam Nebevi diyor ki, önce kişide ihlas olması gerekiyor. Çünkü ihlaslı olan bir insanın, insanların kalbinde yer etme, sempatilerini kazanma, şov yapma... Ne yaptığını kendinin farkında olup olma gibi triplere, eylemlere, hareketlere girmez. O kendinin farkındadır. Ne yaptığının farkındadır. O ameli kimi için yaptığının farkındadır. O amelin karşılığını kimden alacağının da farkındadır. O yüzden Beyne Suresi 5. ayette ne buyuruyor Rabbimiz? Subhanallah. Oysa onlar dini sırf yalnız Allah'a atfederek yalnız Allah'ın rızasını gözetmekle emrolmuşlardı. Zaten doğrusu doğru din de buydu. Birincisi bu. ihlas. İkincisi de kardeşler ilim. Bu cemaat bu dava Kuran Sünnet ilimle gidiyor kardeşler, ilim olmadan gitmez, ilim sahibi olacağız. Üçüncüsü ise kardeşler ahlak ahlak ahlak, Subhanallah. Eğer ahlakımızı oturttıramazsak, güzelleştiremezsek, insanların dine girmesini bırakın uzaklaştırırız. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayvan fetinde bir sahabiye Allah onu sever, o da Allah'a sever. Peygamberi sever, Peygamber de onu sever. Yarın Allah sancağı içinde de böyle birine verecek dediğinde sahabelerin gözde gelenleri seviniyor. Acaba bana verecek, bana verecek Ebekir, Ömer, Osman Hazreti Ali yok işte dediğinde. Gözü rahatsız. Bir gün oluyor sonraki gün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinizde Ali nerede diyor. Sahabeler diyor ki Allah Allah'ın gözünde rahatsızlık vardı. Gelemedi. Çağırttırıyorlar geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucizevi bir olay gerçekleşiyor. Bismillah diyor. Mübarek tükürüyle gözüne gözü Gözüyleşiyor. Ey Ali diyor Allah sancağı sana verdi. Kıtal yapmadan, savaşmadan önce bizim konumuzla alakalı bir mu bu. Senin elinle diyor. O insanları önce Hakk'a irşat et. Yani la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah'a çağır önce. Rahmet peygamberi. Ve illa savaşmadan önce önce o insanları imana davet et diyor. Ey Ali <gülüyor> unutma diyor. Senin elinle bak savaşta kardeş savaşta. Subhanallah savaşta. Ha, biz savaşa çıkmadık yani sohbete giderken. Savaşta da değiliz. Bağırmaya çağırmaya gerek yok. Savaşta bile diyor önce o insanlara La ilahe ve çağır. Seni eline diyor, bir kişi iddiyete erirse diyor sahralar dolusu kızıl tüylü deve kazanırsın diyor. Kızıl tüylü deve. Yani o zamanın kızıl tüylü devesi bu zamanın güneş hızıyla giden arabası. Belki bir ömür bile çalışsak biz bunu parayla kazanamayız. Hani Allah Resulü ona o misali veriyor. Şimdi dönelim biz kendi dersimizde Bizim elimizde bir kişi iddiyete ererse bu kadar ecir var. Ya bizim kötü ahlakımızdan dinden uzaklaşırsa? Zaten sohbetin bölümü burası. Bakın kardeşler Bukhari ve Müslüman'da çok güzel bir bab var. Müslüman'ın tarifini yaparken Allah Resulü buyuruyor ki Müslüman iki nokta üst üste altını çizdik. Elinden dilinden zarar gelmeye kimsedir. Mümin değil ha. Müminin derecesi daha yüksek. Müslüman iki nokta üst üste altını çizdik. Müslüman'ın tanımını yapar malarınıza. Elinden, dilinden Zarar gelmeyen kimsedir Müslüman. Müslüman faydalı olmadan önce zararlı olmaya. Hani derler ya halk dilinde, Gölge etme. Başka insan insanı. bari Fayda vermiyorsan bari zarar verme. Bulandırma arkadaş ortalığı. Dağıtma. Kötü örnek olma. Faydalı olamıyorsan zarar verme. Kötü alışkanlık, kötü huy, kötü ahlak kazandırma. Bari sukut et. Elinden bir hayır gelmiyorsa sukut et. Bari bilenler yapsın. İşin hakkını verenler yapsın. O ortamları teşkil etme, işgal etme. Zarar verme etrafa. O yüzden herkes tehlikeli bir bomba gibidir aslında. Ha. Ya nasıl tehlikeli bir bomba gibidir ya? Delil mi? Tabi. Hazreti Ömer'in kıssası. Hazreti Ömer peygamberi öldürmeye gidiyor. Daha iman etmemiş. Önünde kılıç. Tek başına. Subhanallah. Kızını diri diri gömen Ömer radıyallahu anh önüne gelene heybetli bir şekilde bunu dile getirerek gidiyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e dua etmiş. Dua tutuyor. Ve Hazreti Ömer imana geliyor. Sahabelere peygamber diyor yolu açın diyor. Yola açın Ömer geliyor. İman edecek. Dünya hayatında Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günah peygamberleri öldürmeye kastetmektir. Doğru mu? Doğru Bakın yıllar sonra İslam dairesine girdikten sonra karıncayı kazara eziyor. Ağlaya ağlaya peygambere gidiyor Hazreti Ömer. Subhanallah. Pamuk gibi olmuş kalbi. Yumuşamış. Ey Allah'ın peygamberi bundan bana günah var mı diyor. Kızını dili dili gömen Ömer radıyallahu İslam'la tanışmadan önce. Dönelim kendi nefsimize. Bu heybet, bu bağırma, bu çağırma, bu afra, bu tafra bu bu şiddetlik bu şiddet ne ya? Bakın kardeşlerim. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ey resulüm diyor. Sen o topluluklara sert davransaydın hepsi başından dağılıp giderdi. Subhanallah. Sen ancak güzel ahlakın sayesinde onları topladın. Sen çok güzel bir ahlak üzeresin. Bakın kardeşlerim. Teala Musa Aleyhisselam'a diyor. Ey Musa diyor. Sen Firavun'a giderken diyor. Subhanallah. Davetle yükümlü bir peygamber en azılı despot ilahlık iddiasında bulunan tanrılığa soyulmuş Firavun ona giderken diyor ey Musa yumuşak bir dille anlat zamanın birinde caminin bir tanesinde albaylıktan mı gelmiş ordudan mı gelmiş bir cami imamı kürsüde bağırıyor asıyor kesiyor çıldırıyor zıplıyor doping hapımı götmüş ne yapmışsa ama cemaat de cemaat arkadaş sağlam bir cemaat çok sağlam Bağırıyor, çağırıyor, oraya fırça, buraya fırça. Hocam bir dakika diyor, bir dakika. Ne sen Allah katında makamı Hazreti gibi yüksek bir peygamber derecede birisin. Ne de bir Firavun gibi kafiriz. Ne demek istiyorsun? Hocam sabret diyor, anlatayım. Ne bağırıyorsun diyor ya, millete ne bağırıyorsun diyor ya. Bak Allah'tan Hazreti Musa'ya bile. Ey Musa diyor, ey Musa. Sen Firavun'a giderken yumuşak bir dille anlat. Ola ki diyor. Hadiseli bu ayeti tefsir ederken diyor ki. Şimdi soru sormak var mı? Tabi var ama cevabını vermek için var. Mahcup etmek için değil. Peygamberi sünnetinde bu yok. Madara etmek, çarpmak, indirmek, gömmek. İlim bunun için öğrenilmez arkadaşlar. İlim insanları hakka getirmek için öğrenilir. İlim istimlilik taslamak için öğrenilmez. Ateşten insanları kurtarmak için öğrenilir. Allah diyor, hocam diyor, Musa Aleyhisselam'a sen Firavun'a giderken bile diyor, yumuşak anlat. Belki hidayete gelir diye. Allah Teala Firavun'un iman etmeyeceğini bilmiyor muydu? Ne duymuş anlat? Biz karşımızdaki insanlar inançsız birisi bile olsa anlatırken yumuşak davranmamız gerekiyor. Çünkü iman edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Burada arkadan bize gelen nesillere bir ders var, bir kinaye var, bir hikmet var. Oradan bir anlayış var bize. Yani Allah Teala Firavun'un iman etmeyeceğini biliyordu ama peygamber bilmiyor. Peygamber'e atıf yaparak söylüyor. Peygamberi anlayacağı dilde anlatıyor. O yüzden Müslüman sen bir topluğa, bir ferde kardeşim vaaz verirken, nasihat ederken, karşına alırken yumuşak anlatıyor gene bak. Ola ki belki hakka gelir. Demek ki hakka gelmesindeki şartlardan bir tanesi neymiş? Yumuşak, yumuşak anlatmak. Çok değer verdiğimiz, saygı duyduğumuz, ilminden istifademiz birisi olabilir. Bu hareket yoksa bu yönlü Nebevi metoddan uzaktır. Bu yönü cahiliye adedidir. Peki ne yapacağız böyle birisini görürsek? Tenkit mi edeceğiz? Hayır. Hakaret mi edeceğiz? Hayır. Alay mı edeceğiz? Hayır. Hayır. Peki ne yapacağız? Dua edeceğiz kardeş. Dua. İmam Bukhara ve Müslim güzel bir bab başmış. Allah o kadar ke kerimdir ki. Subhanallah. Bir ilim ehlini diyor. Hatasını gördüğün zaman ona gıyabında dua edin. Yaşantınızdan örnek alın. O hatasını da almayın arkadaş. O hatadır. Hani ben niye sohbetin başına giderken Allah hakkın takensidir, hak geldi batı zahir oldu, hakkı batın üzerine fırlatırız param der. Biz hakka tam gönül vermişsek ahlakımızın yumuşaması Hz. Ömer karıncayı ezerken bak kızını diri diri gömen, peygamberi öldürmeye giden karıncayı kazara ezerken ağlıyor. Hak buraya girdi mi bir damla sudan yaratıldığımız gözümüzün önünde kaldığı zaman bu afralar, bu tafralar bu bağırıp çağırmalar biter. Karışır. Seslerin en çirkin eşek sesidir. Ayet. O peygamber aleyhissalatü vesselam sokakta bağıran çağıran birisi değildi. Hazreti peygambere peygamberin ahlakı sorulduğunda e, Hazreti Ayşe annemize siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? O yürüyen Kur'anı diyor. Ahlakını tarif ederken. Peygamberi tanımak isteyen Kur'an okusun. O çünkü Kur'an'ı canlı bir şekilde yaşamıştı. Ve alemlere rahmet gelmişti o peygamber. O yüzden bizler 2-3 dakikada toparlayacağım inşallah. Bizler Peygamber'in ahlakını üzerimize almamız gerekiyor kardeşler. İlmimiz olmasa dahi yaşantımızdan, oturmamızdan, kalkmamızdan Cuma'ya gidiyorsak toplum bize Hacı Hoca edecek. Beş vakit namaz kılıyorsak toplum bize Hacı Hoca edecek. Dış kişiselimiz İslam'ı yansıtıyorsa dışarıdaki insanlar tarafından. Yolda giderken Müslüman yere tüküremezsin sen. Dış kişiselisi İslam'ı yansıtmayan bir vatandaş, bir şahıs, bir birey. tükür zaman şu adama bak derler. Burada sakal Tebriği yapmıyorum. Oradaki hikmeti yakalayasınız diye bir şey anlatmaya çalışıyorum. Şimdi noktalacağım zaten. Bir dakika, bir buçuk daha kaldı. Sabredin inşallah. Sakallı birisi yolda tüyken hacıya hocaya baktılar. He. Ama dış kişisi İslam'ı yazmayan birisi tükürünce şu adama baktılar. Müslüman. O yüzden hele hele sen İslam'ı kisreye birilmişsen çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü sen Muhammed ümmeti hanedanlarının bir ferdisin. Yaptığın bir hareket komple İslam cemaasına veya bulunduğun cemaate geliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bulunduğumuz bir mahallede bir hareketi yapıyorsak işte Selef'in yolunu takip eden Müslümanlar var ya böyle. Peki beni lekelemeye senin hakkın var? Ben belki öyle değilim ve öyle olmak istemiyorum. O yüzden bulunduğumuz ortamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hata yapan kardeşlerimize gıyabından dua edeceğiz. Onların kötü ahlaklarını örnek almayacağız. Allah Resulü Ebu Zer'e dediği gibi sende hala cahiliye kalıntıları var. Bu da bu kalıntı var. Dua edeceğiz Allah'a. Dua edeceğiz ama o halini örnek almayacağız. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Subhanekallahu mevabihamdik. Eşhadu en la ilahe illa ente. Estağfurüke ve yetubilek. Kareşer Allah hakkın ta kendisidir. Kalplere buna kadar sirayet etmişse amellerimizden de o kadar sudur edecek. Dışarıdan bu evin lambasının yandığı perdenin arasından gözüküyor. Bir kalbeden nur girmişse azalarından yansır. <gülüyor> Çünkü ayet-i kerime de buyurduğu gibi La ilahe illallah diyor öyle bir kermedir ki kökü yerde dalları yukarıda meyvesini vermiş bir acebender. Ahlak da işin meyvesidir kardeşler. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Allah